ve Özdeş Özbay. Evet bir iklim için başlıyor. Başladı hatta. Ve ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüca Sormaz. Ben Özdeş Özbay. Çiğdem Mihalski ve Bilge Bayrağı da destekçimiz ve des, des, des, seyircimiz, iz, izleyicimiz, <gülüyor> söyleyemedim. dinleyicimiz, onlara da çok teşekkür ederek başlayalım iklim için programına. Çok iç açıcı gelişmeler olduğunu söyleyemeyiz. Öncelikle sabahin Açık Gazete'de <gülüyor> ya çalıştığımız önemli bir haber var. Küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın o zamanki adıyla ta 1988'lerde insan kaynaklı bir iklim çöküşü olduğunu dünyaya ilk izah eden NASA bilimcisi James Hansen yeni bir özel gardiyana açıklama yapmış. Oliver Millman'ın haberinde görüldüğü gibi meresinden bakılırsa bakılsın diyor for all practical purposes. Bu 1.5 derecelik limitin Paris İklim Anlaşması'nda da öngörülen 1.5 derecelik e, endüstri çağına göre yükselen 1.5 derecelik yükselişin önlenemeyeceğini, bu yıl eşiğin aşılacağını ilk defa söylüyor. Bu çok önemli. Mayıs ayında bu yılın. Asılması, aşılması imkan ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Bazı birçok, bazı bilim insanları daha 1930'larda beklendiğini söylüyorlardı. Bu bayağı ciddi bir tartışma yaratacaktı. Daha önceki Açık Radyo'nun çeşitli programlarında... <gülüyor> James Hansen ve arkadaşlarının Makiko Sato ve Reto Rudy başta olmak üzere çeşitli bilim insanlarıyla yaptığı araştırmalardan da bahsetmiştik ve orada da hatta Açık Radyo'nun şeyine de program şey programına yayın programına broşürüne de koymuştuk bunları yani İklim zarlarıyla hileli şimdi gidiş yeni bir hudut cephesine doğru mu diye ilk yazıları çıkmıştı. Daha sonra küresel ısınma boru hattı boyunca ilerliyor. yol Yolda diye bir makale vardı. Ondan sonra da hoppala neler oluyor şimdi durumu kavramımıza yetecek verileri elde edebiliyor muyuz acaba diye. Ağustos'ta da vardı. James Helson, ve Reto ve sonuçta da küresel ısınma hızlanıyor. Neden? Acaba kör uçuş mu yapacağız diye. Eylül'de de gene aynı ekipten Leon Simons'ın da katılmasıyla beraber yapılmıştı. Şimdi de özellikle de Oliver Millman'ın Guardian gazetesinden açıkladığına göre yani şey olarak biliyor. İlkin biliminin Vaftiz babası, isim babası diye de bilinen James Hansen eski NASA'da çalışıyordu. Şimdi Columbia Üniversitesi'nde net, net olarak doğal olarak tekrarlanan El Niño iklim olayının da tekrar bu sene yaşanmasıyla gelecek yılda da devam edeceğini söyleyerek ortalama endüstri çağından önce yaşanmış olan bir ortalamanın 1.7 derece üzerine çıkacağını çıkabileceğini söylüyorlar. Söylüyor. Yani bu bilim insanları ve James Hansen bu bazı diğer bilim insanları bunun 2030'larda ortaya çıkması ihtimalinden bahsediyorlardı. Fakat bu şimdi çok ciddi bir tartışma ve ne kadar tedbir alınabilirse alınsın böyle bir buçuk derecelik hedefin hem siyasi hem de bilimsel olduğunu söyleyelim. Ve yani her sıcak dalgalarını da kuraklıkları da selleri suları da ve diğer dünyanın görmüş olacağı çeşitli göçleri de tetikleyecek Çeşitli problemlerinin artacağını da belirtiyorlar. Özellikle de varoluş riski bazı ülkelerde yani kalkınma yolunda dedikleri aslında yoksul ülkeler ya da güney ülkeleri denen Pasifik okyanusundaki adalar ve küçük ada devletlerinin bayağı ortadan kalkmaları deniz seviyelerinin yükselmesi ve aşırı Hava durumlarından dolayı yani çok ciddi bir yeni artık uluslararası iklim görüşmelerinde sık sık söylenen şey hayatta kalmamız için bir buçuk derece diye bir adeta totem niteliğini kazanmış bir söylem vardı. Ayrıca Stayin'a Live diyorlar. O, o şarkıyı da mı çalsak acaba Stayin'a Live şarkısını da. Böyle bir e, durumla karşı karşıyayız. Durum adam akıllı ciddi ve kaygı verici. E, yani iklim değişikliğinde sihirli rakamlar yoktur. Sadece hızla büyüyen riskler olduğunu söyleyebiliriz diye Massachusetts Institute of Technology'den Kerry Emanuel söylemiş. Yani belli bir şeyden hedefin aşılıp aşılmamasından eşikten bahsetmekten çok başka şeylere yani riskleri azaltmaya yönelmemiz daha önemli gibi geliyor bana demiş. Ve şeyde yani bir buçuk derece aşılabilir ondan sonra tekrar biraz daha altına inerek devam edebilir deniyor ama dünya bu gidişle önlem alınmadığı takdirde yüzyılın sonuna doğru iki buçuk derece en az iki buçuk derece ilk bir sıcaklık göreceğini, bunun da pek çok alanın yaşanamaz hale getireceğini, pek çok alanı açıkça söylüyorlar. Ve özellikle James Hansen şeyin üzerinde çok duruyor. Gezegenin önemli bölümlerini kapsayan özellikle de e, kuzey ve güney kutuplarındaki buzların erimekte olmasının bir de alpler gibi yüksek tepelerde e, albedo etkisi denen olayı yani yüzey ya e, aln yansıma alanını ışın yansıma alanını daha karanlık hale getirdiğini ve dolayısıyla daha çok e, güneşten gelen daha çok etki olacağını, bunun da çok arttıracağını söylüyorlar. Bu söylüyor James Hansen ve arkadaşları. Son derece kritik bir nokta üzerinde gidiyoruz. Ama buna karşılıkta mesela COP'un, kop yani COP denen iklim zirvelerinin emanetini de Azerbaycan gibi gaz ve petrol üreticisi ülkelere bırakmak gibi bir yollar var. Üstelik de yeni son açıklamalar Dönümüzdeki 10 yıl içinde gaz üretimini 3'te bir oranda artıracağını da resmen alenen <gülüyor> açıklıyor Yeşil Gazete. Ne diyorsunuz? Ee, yani Bu bir gelenek mi oldu acaba böyle gaz üreten ülkelerde sürekli ee, kok, kok toplantılarını yapmak? Ee, üstelik de şey şaka gibi yani hem de %10 artıracağını, gaz üretimini açıklayıp ondan sonra da bu gaz üretimini nasıl bitiririz? Bizde 33'ten fazla. Yani 10 yılda 3'te bir oranında artıracak deniyor. Yani çok 37 milyar metreküpten 49 milyar metreküpe çıkarılacağını yani Guardian'ın bu özel haberi Birleşik Krallığı'nın yıllık karbon salımının 2 katından fazla oluyormuş. 781 milyon ton Karbondiorsit salığına yol açacak. Bu dehşet verici bir durum aslında. İlham evde zaten 2027'ye kadar Avrupa gaz ihracatını iki katına çıkarma hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Allah eder gibi. İşte biraz önce aramızda da konuştuğumuz gibi Sultan El Cabbar ya da Cabir nasıl okunduğunu bir türlü tam öğrenemedik. Daha önceki COP28'in başında olan kişi de zaten Şimdi de Azerbaycanın da bu işi Kopy 29 zirvesinin ev sahipliğini yapacak olan Azerbaycanın baş görevlisi de tamamen SoCar denen dünyanın en büyük petrol fosil yakıt şirketlerinden birinin patronlarından çok çarpıcı durumlarla karşı karşıyayız. Yani Global Witness'in kampanya grubu, Rystad Energy analistlerinin verilerine göre Azerbaycan dünyanın en büyük gaz sahalarından biri. Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz gaz sahasına sahip. Onun alev alev yandığını, tutuştuğuna da tanık olmuştuk, yandığını görmüştük birkaç yıl önce bayağı denizin hazar denizinin yandığını da tanık olmuştuk sızmadan bir kazadan dolayı şimdi şah deniz gaz sahasına sahip ve ülkenin önümüzdeki 10 yıl içinde 411 milyar metreküp gaz çıkarması bekleniyor e bu sürede deniyor yani yeşil gaz okuyorum e, küresel liderlerin küresel ısınmayı sınırlamak istiyorlarsa Fosil yakıt üretimini azaltmaları gereken kritik bir dönem. İşte o kritik dönem böyle açılacak anlaşılan. Çok diyecek şey fazla bulamıyoruz. Yani, iklim, yani Global Witness'ın kıdemli kampanyacılarından birisi Dominic Eagleton da de demiş ki iklim çöküşüne doğru hızla ilerlerken şimdi de geleceğimizi petrol devleri tarafından desteklenen ve gaz üretimini büyük ölçüde artıran bir petro devlet Azerbaycan'ın ellerine bırakmamız isteniyor. Yani iklim politikalarının iklim liderleri tarafından yürütülmesine ihtiyacımız var. Dünyayı petrol ve doğal bağımlı tutmaktan çıkar sağlayan ülkeler tarafından değil diyor. Çok Azerba yani ev görüşmelere başkanlık edecekmiş muhtar baba ev. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev de baş müzakereci olarak i, görev alacak. Tabi bu, bu çelişkinin az, azaltılabilecek bir yanı var mı yok mu bilmiyorum yani. Yok katla şöyle olur muhtemelen bir sürü gaz anlaşması da yapılır orada. Ve bu sene olduğu gibi bu seneki çok e, toplantısında olduğu gibi bunda bağlantılı bir haber daha var Ömer abi geçen hafta e, Akdeniz Koruma Derneği yani bu yaşadığımız ironiye güzel bir örnek daha Akdeniz Koruma Derneği e, bir açıklama yaptı onlar Akdeniz'de yoğun olarak çalışan bir sivil toplum örgütü. Düzenli olarak Akdeniz'in su sıcaklığını ölçüyorlar e, belli, noktalar, ot, belli noktalarda ve e, şöyle bir açıklama geldi. Her 5 metreye inildikçe sıcaklık biraz daha artıyor ve geçen sene özellikle e, sıcaklık artışı rekor kırmış e, ve e, soğukta yaşayan, soğuk suyu seven bir sürü canlı bu nedenle yaşam alanı daralıyor ve hatta ve hatta dünyanın en büyük midyesi olan işte boyu e, bir metre yaşan pin, Pina midyesi de bu yüzden yok olduğu yönünde bir açıklamaydı. Akdeniz'de biliyorsunuz e, doğal gaz ve gaz yatakları nedeniyle birçok ülkenin birbirinin gırtlağına çökmek üzere olduğu bir nokta e, ve bu e, ülkeler aynı zamanda da Özellikle işte Avrupa ve Amerika'nın da dahil olduğu bir süreç iklim kriziyle ilgili de sözde en önde çözüm arayan ülkeler arasında. Yani sanki böyle bir süredir bir tiyatro oynanıyordu ama artık bu daha böyle açık seçik oynanmaya başlandı. Bir yandan hani. Iklim kriziyle mücadele edelim diyen ülkeler diğer yandan gaz için ve fosil yakıtlar için mücadeleyi arttırıyorlar, rekabeti arttırıyorlar. Bunun sonucunda da doğal hayat, canlı yaşam ve insan hayatı, birçok halkın hayatı çok ciddi ölçüde etkileniyor. Örneğin Akdeniz'deki canlı yaşamı 2030 yılına kadar %30'lu Kızıldeniz'den gelen e, sıcak su canlılarıyla dolacağı belirtiliyor Akdeniz e, Koruma Derneği tarafından. Bu arada bu e, 40 metre derinliğe kadar ölçüyorlar e, suyun sıcaklığını dernek ve her 5 metrede bir ölçüyor. E, yani geçen sene rekor ısınmayla beraber son 10 yıldaki ısınma da e, çok dikkat çekici. Akdeniz'deki ısı bariyeri giderek aşağı düşüyor. <gülüyor> Ve ciddi anlamda biyolojik çeşitlilik krizi var Akdeniz'de de. Evet bir de tabii nükleer şeyi de bir daha dile getirmeye gerek yok şimdi ama yani Akkuyu nükleer santralinde soğutma işlemlerinin bu kırılan rekorlar içinde üst üste kırılan sıcaklık rekorları arasında nasıl yürütüleceği de ayrı bir şey konusu yani trajediden bahset, eski Yunan trajedilerini, trajikomedilerinden de bahsedebiliriz Hı. yani. yani şimdi Bu arada bizim nükleer santral de Akdeniz'in en çok ısınan yerinde, en çok ok ısınan noktasında. Evet. Yani <gülüyor> İskenderun Körfezi, e, tropikal denizlerden gelen canlıların sıcak diye ilk uğrak yerleri, ilk noktaları ve biz o sıcak noktayı daha da ısıtacağız bir çorba kıvamına gelecek orası evet şimdi devamında var tehlikelerin ucu bucağı görünmüyor kesilmesi imkansız yani bir garip şeyde climate home news'un haberine göre yani Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi Sokar i̇şte Türkiye'deki Sokar Türkiye'nin de Türkiye'nin en büyük bazı şirketlerine ev sahipliği yaptığını da hatırlatalım. Çok büyük bir şirket. Orada 26 yıldır orada çalışan Muhtar Babayev. Şimdi o onun yani Babayev'in görevi şirketin sebep olduğu çevresel zararın boyutunu sınırlandırmakmış o sırada. Ve onu nereden biliyoruz? Gayet iyi hatırladığımız bir şey var. Özdeş de şimdi söyleyebilir bize bize bu Kara Karabağ vaziyetinde çok önemli bir şey müdahalede bulunmuştu Azerbaycan. Şimdi tamamen zaten bütün nüfusu orayı terk etti Karabağ. Daldık Karabağ. In. Orada çok önemli bir şeyde bulunmuş, çevreyi çevreye zarar veriyor demişti Karabağlılar, ve Ermeniler. Öyle değil mi? Evet, hatta bu konuda açılan ilk uluslararası davayı açtı. İlk kez bir ülke başka bir ülke hakkında işte biyoçeşitlik biyoçeşitli engelleyen işler yaptığına dair bir dava açmıştı Azerbaycan. Abluka böyle başlamıştı zaten Karabağ'da. İddia şuydu. Bir anda aslında devlet e, neden ne derler De, bir, devletin ajanları olduğu daha sonra ortaya çıkan bir grup çevrecinin buradaki ormanlarda yasa dışı maden çalışması yapılıyor ve çevreye zarar veriliyor diyerek e, yolları kapatması ile birlikte bir işte abluka başlamıştı Karaba. O daha sonra şimdi işte etnik temizliğe kadar Devam etti. Etnik temizlik oldu bitti yani. Ay evet. artık yaşayan Karabağlı Ermeni. Yani Karabağlı kalmadı yani. E belki belki COP30'u da İsrail'e verirler. E olabilir Bilmiyorum. ama bu İsrail'in de tabii petrol yatırımlarına e tabii, tabii. devam edeceği o... konusunda çok yeni taze Daha bir haber de Evet çeşitli aramalara girişeceği de söyleniyordu. Şimdi bu yani 26 yıl boyunca Devlet Petrol Şirketi Sokar'da çalışan Babayev, Muhtar baba Ben yanı sıra ikinci isim demin söyledik, Yalçın Rafiyev, baş müzakereci. O kimmiş? Şimdi onu öğreniyoruz. O da e, Azerbaycan'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı'ymış kendisi. Dışişleri Bakan Yardımcısı da şimdi baş müzakereci olarak iklimi sınırlandırmak, yani iklim çöküşünü engellemek için uğraşacaklar arasında. Yalnız şöyle bir şey var, kendisi COP26'da da, COP27'de de iklim görüşmelerine katılmamış. Bir tek COP28'de katılmış ve aktif hesabında ex yani eski adıyla Twitter hesabında 6 yıl aşkın süredir iklim değişikliğinden ne kadar bahsetmiş biliyor musunuz? Bir kere bir, kere. bir kere. Bir kere iklim değişikliği diye bir laf vardır mı o. demiş onu. Ne, demiş acaba? ne dediğini yazmıyorlar. <gülüyor> Ama iklim yani değişikliği konusu evet <gülüyor> belki de yoktur demiştir. Çok yani hakikaten sözün kendi noktaya doğru hızla ilerlemekte olduğumuzu da söylemeliyiz. Öte yandan da tabii Almanya'da çiftçiler de yakıtta vergi indirimi için büyük otoyol protestosu yapıyorlar. <gülüyor> Bu da ayrı bir enteresan durum doğrusu. COP28'de de en fazla... Üye sayısı barındıran lobi de et ve süt de hatırlanacağı üzere. Hayvancılık endüstrisi üyeleri. En büyük lobiciler onlardı. COP29'da da Azerbaycan'da olacaklarından eminiz ama Almanya'yı şimdi kasıp kavuruyorlar yani. Bu yani da... Ama benzin fiyatlarına böyle bir şekilde vergi yapılması tabii aslında makul bir şey değil. Yani... Ee, bu, bu nerede yapacak olsanız işte özellikle çiftçiler tepki, evet. tepki gösteriler yani bunun adil dönüşüm ya adil geçiş deniyor ya, yani bunu gerçekten belli bir program yani bu traktörlerin o zaman güneş enerjisiyle vesaire çağır yani elektrik evet, traktörlerle değiştirilmesi de, ve devlet evet, desteği sevklenmesi devlet desteği tabi süvansiyon edilmesi lazım evet. ama o da yapılmıyor. Bu ama onların haklı olduğunu da göstermiyor tabii. Yani bunu iklim aktivistleri haklı bir gerekçeyle otoyolları kapasalardı ölümlerden ölüm beğen diyeceklerdi onlara. Halbuki büyük Der Spiegel başta olmak üzere yer, genel yerleşik medya hem çok geniş yer veriyor buna hem de eleştirme şöyle dursun çok haklı bulduğunu buldu, Hukaklı tarafları olduğunu söyleyen yazı ve makalelere değerlendirmelere de rastlanıyormuş yani. E, Fransa'daki sarı yelekliler de tam da bu şeyle başlamıştı. Orada da iklim değişimiyle mücadele etmekte artı bir vergi koymuşlardı e, yine benzine. Ama bununla işte bir iklim finansmanı sağlamayı e, düşünüyordu Macron yönetimi. tarihin en büyük isyanıyla karşılaşmıştı. Orada evet. da mesele, ad, mesele yine adalet meselesi yani daha fazla yani cezalandırma yöntemini tercih ediyorlar piyasa koşulları içerisinde. Ve tabii toplumun daha e, e, altta kalan kesimleri en fazla etkileniyor bu tarz e, uygulamalar. Adaletli olmayan sözüm ona iklim e, uygulamalarından. Evet yani çok e, kritik bir dönemden geçiyoruz ama bir çare görünmüyor. Türkiye'de önemli bir haber de yine Yeşil Gazete'den görebiliyoruz. Kanal İstanbul projesine karşı açılan davalarda bilik incelemeleri için istenen toplam para miktarı 1 milyon Türk lirasını bulabilir deniyor. Yani İstanbul için tam bir felaket olduğu ayrıntılı olarak ortaya konmuş çeşitli raporlar ve kitaplarla bu Kanal İstanbul projesine karşı yürütülen hukuki mücadele dört yıldan beri mahkemeler arasında süründürülüyor diyorlar. 2011'de Recep Tayyip Erdoğan çılgın projesi olarak gündeme gelen Kanal İstanbul'a karşı çok geniş kesimlerin İstanbul halkının mücadelesi sürüyor diye ayrıntılı bir haber var Yeşil Gazete'de. Editör haberi. Ve... Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu projeye verilen ÇED olumlu kararlarının iptali için davada yapılacak keşif için inanılmaz ücretlerin istendiğine dikkat çekmiş. ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için 4 yıl önce açılan onlarca davada Danıştay'ın bir kez daha keşif ve bilirkiş incelemesi gideri olarak yüksek miktarlarda para yatırılması istediği de belirtilmiş. Yeter artık diyorlar. Rant kanalını iptal edin. İstanbul Kanal İstanbul davası bir hukuksuzluk örneği olma yolunda gidiliyor ve yurttaşın adalete erişimi engelleniyor diyorlar. Yani dört bir taraftan yüzlerce yurttaşında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meslek örgütleri, çevre dernekleri, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından... Şey kararını, yani çevresel etki değerlendirmenin olumlu kararının yani iptali istemili 20 ayrı dava açılmış. Bu da ayrıca devam ediyor. Toplam masraf 1 milyon Türk Lirası'na varabilir deniyor. Ve bir ücretleri çevre davalarında hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı bir boyuta ulaştı. Bu kanalı gene de size yaptırmayacağız diye bitiyorlar ayrıntılı bir haber var. Bunların üzerinde konuşmaya devam edeceğiz ama süreyi bitirdik hatta aşmak üzereyiz. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.